Emma dirseklerini penceresine dayamıştı. Sık sık böyle yapıyordu. Taşrada pencere tiyatroların, gezintinin yerini tutar çünkü. Genç kadın kaba saba insan kalabalığını seyrederek oyalandığı sırada yeşil kadifeden redingot giymiş bir adam gördü. Ayaklarında kalın tozluklar vardı ama Ellerine sarı eldivenler geçirmişti. Arkasında başını eğmiş, Düşünceli düşünceli yürüyen, Bir köylüyle doktorun evine doğru geliyordu. Kapının önünde, Felisite ile çene çalan Jüstüne, Beyefendi ile görüşmek istiyorum dedi. Sonra onu, Evin uşağı sanarak haber saldı. Söyle ona, La Uşet malikanesinin sahibi, Rodolphe Boulanger gelmişti. Yeni gelen adının başına La Uchette malikanesini övünmek için değil, kendisini daha iyi tanıtmak için eklemişti. Gerçekten de La Uchette, Yonville yakınlarında bir malikaneydi. Buradaki şatoyu bu adama almıştı. Şatoya bağlı iki çiftliği de kendini pek sıkmaksızın kendisi ekip biçiyordu. Bekardı. En azından on frank geliri olduğu söyleniyordu. Charles salona girdi. Bay Boulanger de ona adamını tanıttı. Adamcağız bütün vücudunda karıncalanmalar hissettiği için kan aldırmak istiyormuş. Kendisine itiraz saydığı her söze beni ferahlatır karşılığını veriyordu. Charles Bovary Bir sargıyla birleyen getirdi. getirtti. Jüstüne sen de şu leğeni tut bakayım diye emretti. Sonra yüzü daha şimdiden sararmış köylüye döndü. Hiç korkma aslanım dedi. Diğeri yo yo işinize bakın siz diye yanıt verdi. Sonra yiğitlik taslayan bir edayla kolunu uzattı. Neşter damara batınca kan fışkırdı. Gidip ta aynaya kadar sıçradı. Şal leğeni yaklaştır diye bağırdı. Köylü vay canına diyordu. Gören çeşme akıyor sanır. Kanımda amma kırmızıymış. İyi alamet olsa gerek bu değil mi?